Zâriyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O tozutup savuran rüzgarlara. Yağmur yüklenen bulutlara. Fel misra, kolayca akıp giden, yıldızlar, bulutlar, ve bunun gibi şeylere, fel emra, Emirleri, rızıkları, yağmurları, ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki, اِنَّمَا Size vaad olunan, diriliş, Elbette gerçektir. İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır. Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz. Oysa bu davetten... Ancak, aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir. O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde, ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ''Ne zaman o hesap günü?'' diye sorarlar. O gün onların, ateşin üzerinde fokur duyacakları gündür. kuntum <gülüyor> Onlara, ''Tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini.'' İşte gelmesi için can attığınız azap denilir. İnnel fî ve Ama müttakiler bahçelerde pınar başlarındadırlar. Âhidîn mâ rabbuhum kânû muhsinîn Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar, daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi. Gecelere <gülüyor> Geceleri az uyurlardı. <gülüyor> Seher vakitleri istiğfar ederlerdi. وَفِي emvalihim mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı. ve fil ardı âyâtun lil ve fî enfusikum efelâ tubusirûn Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri hem de size vaat olunan cennet vardır. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir. Sahip, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler hayırdır inşallah dedi. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup buyurmaz mısınız diye ikram etti. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler. Ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. <gülüyor> Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi elini yüzüne vurarak vay başıma gelene ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım diye çığlık attı. قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. eyyuhel <gülüyor> İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim, ey değerli elçiler, dedi. Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Derken, oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik. Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık. Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık. Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu... Aşikâr bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik. O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi. Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. Ve fi halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu. Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da, bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmiştir. Onlar, Rablerinin emrinden uzaklaşıp, azıtınca, kendileri baka baka, o müthiş yıldırım onları çarpı verdi. Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler. Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. <gülüyor> göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik onu genişleten biziz çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz <gülüyor> yeryüzünü de biz döşedik bakınız biz ne de güzel döşedik وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ Her şeyde de çift yarattık ki, düşünüp ders alasınız. لَكُمْ O halde, Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben, O'nun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim. <gülüyor> Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben O'nun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim. İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse, mutlaka ona muhatapları, büyücü veya deli dediler. Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki, hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler. <gülüyor> Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıklayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir. <gülüyor> Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Mâ minhum ve en Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır. <gülüyor> Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de, daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar. Ama tehdit olundukları günde gelince, çekeceklerinden dolayı, vay o kafirlerin haline...